Ba kıymetli dinleyenler Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bugün Felak suresi ile devam ediyoruz Musaftaki sıralamada 113. iniş sırasına göre 20. suredir Fil suresinden sonra Nas suresinden önce Mekke'de inmiştir Medine'de indiğine dair Rivayetler varsa da, üslup ve içeriği bakımından Mekki surelere benzediği görülür. Sure adını ilk ayetinde geçen ve sabah anlamına gelen felak kelimesinden almıştır. Nas suresi ile birlikte Mukaşkışı Teyn, şirkten uzaklaştıranlar adıyla da anılmaktadır. Aynı surelere başlarındaki Eûzü kelimelerinden dolayı Muavvizeteyn ismi de verilmiştir. Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Hz. Peygamber sahabeden Ukbe bin Amir'e şöyle buyurmuştur. Görmedin mi bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi. Kul eûzü bi felak ve kul eûzü bi-rabbin nas. Resulullah, felak ve nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki Sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfrenlerin şerrinden, Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Tefsiri Sabah diye çevirdiğimiz felak kelimesi, yarmak anlamındaki felk maslarından ismidir. Yarma ve çatlama neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah'ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak bir sonraki ayetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin yokluktan yarılıp çıkan mahlukat, şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kainatın yokluk alanından belki bir patlamayla ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah'ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlukat, felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca Muhammed Esed'in de belirttiği gibi, felak kelimesinin bir belirsizlikten, dönemden sonra, hakikatin ortaya çıkışı şeklindeki tanımı dikkate alındığında, sabahın Rabbi deyimiyle Allah'ın, hakikatin her şekilde idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin ona sığınmasının hakikatin ardından koşmakla eş anlamlı olduğuna işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine cehennemin ismi cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi gibi bize göre isabetli olmayan başka yorumlar da getirilmiştir. İkinci ayette bütün mahlukatın şerrinden Allah'a sığınmanın gereği vurgulanmıştır. Bu ifade maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, dış alemde veya kişinin nefsinde tabii ve ihtiyari her türlü şerri kapsamaktadır. Allah'ın yarattıklarının şerri, kötülüğü yaratma bakımından Allah'a ait olmakla beraber her yaratılanın bir hikmeti, bir faydası, ilahi plana uygun bir fonksiyonu vardır. Bu imtihan planında ve ortamında insana kötüyü isteyip istememe ve onu icra için iradesini harekete yöneltme yetisi verilmiştir. Öte yandan Allah'ın kötü olarak nitilemediklerini kötü sayan veya kötü kılanlar bu sınava tabi olan şuurlu varlıklardır. Yani kötülük onların tavrı, tercihi, kullanma ve uygulama biçimi ve yeriyle ilgilidir. Gece diye çevirdiğimiz gâsık kelimesine müfessirler, soğuk, süreyya yıldızı, güneş, ay, yılan ve zarar veren her şey manalarını da vermişlerdir. Buna göre bastırdığında soğuğun, Battıklarında süre ya yıldızı veya güneşin, tutulduğunda ayın, soktuğunda yılanın ve zarar veren her şeyin şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Ancak burada da müfessirlerin çoğunluğu bizim mealde verdiğimiz gece manasını tercih etmişlerdir. Çoğu zaman ve özellikle bu ayetlerin indiği devirlerin şartlarındaki insanlar için gece karanlığı korkutucu ve ürperticidir. Faydaları yanında bazı sıkıntıları da vardır. Çünkü gece karanlığında insanın faaliyetleri zorlaşır, gündüzün yapılan işlerin bir kısmı gece yapılamaz. Hatta bazen imkansız hale gelir. Yolcu yolunu şaşırır, düşmana karşı korunmak güçleşir. Razi şöyle der... Geceleyin yırtıcı hayvanlar inlerinden, haşereler yerlerinden çıktığı, hırsızlar ve soyguncular hücuma geçtiği, yangınlar olduğu ve yardım imkanı azaldığı için gecenin şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir. Çöken karanlık, mecazi anlamda zulüm ve cehalet karandığı, karanlık düşünceler ve insanın içine çöken, onun ruh dünyasını karartan kin ve öfke, şehvet ve kıskançlık gibi kötü huylar, yahut ölüm, ümitsizlik ve karamsarlık gibi insanı korkutup kaygılandıran haller şeklinde de yorumlanabilir. Üfürenler diye çevirdiğimiz nefasat kelimesi hem erkek hem de kadın için kullanılır. Ayet metnindeki ukad ise, düğüm anlamına gelen ukte kelimesinin çoğuludur. Düğümlere üfrenler diye tercüme ettiğimiz ifade kadın sihirbazlar, sihirbaz nefisler, sihirbaz gruplar anlamında da yorumlanmıştır. Zemahşeri ayette Allah'a sığınılması emredilen asıl kötülüğün ne olduğu hususunda şu ihtimalleri sıralar. a. Sihirle uğraşanların yaptıkları işten ve bunun günahından. b sihirbaz kadınların yaptıkları sihirle insanları fitneye düşürmelerinden ve batıl şeylerle insanları aldatmalarından, c. sihirbazlar üfürdükleri zaman onların etkisiyle değil, Allah'tan gelen bir musibetten Allah'a sığınmak emredilmiştir. Razi, nefasat kelimesini, Cinsel cazibeleriyle erkekleri adeta büyülercesine etkileyip türlü türlü işler yaptıran kadınlar şeklinde özetleyebileceğimiz mecazi bir anlamda yorumlamanın uygun olacağını belirtmiştir. Bununla birlikte yaygın yoruma göre burada gerçek büyücü ve üfülükçüler kastedilmiş ve kadınıyla erkeğiyle büyüyle meşgul olan herkesin şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir. Cahiliye döneminde ipi düğümleyerek ve düğümlere bir şeyler okuyup üfleyerek büyü yapıldığı birçok kaynakta zikredilmiştir. Ayette düğümlü ipe üflenerek yapılan büyünün etkisinden ve şerrinden değil, bunu yapanların kötülüğünden söz edilmiştir. Şu halde bu tür işlerle meşgul olanlar, insanları aldatmakta, kafalarını karıştırmakta, onları bilhassa sıkıntılardan kurtulma hususunda gerçeklere yönelmekten ve bilime uygun tedbirlere başvurmaktan alıkoymakta, yanlış yollara ve davranışlara yönlendirmektedirler. Ayet, müminlerin büyücü ve üfürükçülere itibar etmemeleri, onlardan uzak durmaları, onlara değer vermekten sakınmaları gerektiğini de ortaya koymaktadır. Nitekim Taberi'nin naklettiği bir rivayete göre Hasan-ı Basri bu ayet söz konusu olduğunda sihre bulaşanlardan sakının demiştir. Felak ve Nas surelerinin Medine'de indiğini söyleyen müfessirler burada bir Yahudi tarafından Hazreti Peygamber'e sihir yapıldığını bu sebeple onun 6 ay veya daha fazla bir süre rahatsızlanıp söylemediği bir sözü söylemiş ve yapmadığı bir şeyi yapmış gibi hayal ettiğini, bunun üzerine Felak ve Nas surelerinin indiğini ve Resulullah'ın bunları okuyarak şifa bulduğunu bildiren rivayetlere dayanmaktadırlar. Ancak diğer mutezile alimleri gibi zemahşeri de ayetle ilgili yorumunda bu tür uygulamaların gerçekliğine ve etkilerine inanmayı kesinlikle reddeder. Son dönem alim ve müfessirlerinden Muhammed Abduh, böyle bir olayın peygamberin ve vahyin sihir ve benzeri beşeri etkilerden korunmuşluğunu ifade eden ayetlere aykırı olduğunu ileri sürerek ilgili rivayetlerin kabul edilemeyeceğini söylemiştir. Benzer görüş, Raşid Rıza tarafından mevcut psikolojik bulgulara da dayanılarak daha ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Bizim kanaatimize göre, bilgi ve inanç konularında mütevatir olmayan rivayetlerin dayanak olamayacağı, birçok sünni alimin üzerinde birleştiği bir kural olup peygambere büyü yapıldığı iddiasının hem bilgi hem inançla ilgisi bulunduğundan bu konuda mütevatir olma değeri taşımayan rivayetlere itibar edilmemesi gerekir. Kıskanç kişi diye çevirdiğimiz hasit kelimesi, kıskanmak anlamına gelen haset kökünden sıfat olup, kıskançlık ve çekememezlik duygusunun etkisinde kalan kişiyi ifade eder. Bu duygunun etkisiyle, birinin sahip olduğu nimetin zevalini arzulama anlamına gelen haset, İslam ahlak kaynaklarında başlıca kötülük kaynakları arasında gösterilmiştir. Bir tür ruh hastalığı kabul edilen haset duygusunun insan tabiatındaki bencillik eğiliminden dolayısıyla başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesinden kaynaklandığı, bu durumun onu bir tür bunalıma soktuğu bildirilmektedir. Bu sebeple ayette kıskançlığı tutan hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmanın önemine dikkat çekilmiştir.